Bad -up. As a Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da bir sinefil programına daha beraberiz. Ben Melis Behlil, ben Yeşimburum. Bu haftaki programımızı Farah'tan Dancing Girls ile açtık. Bu haftanın yeni filmlerinden A Girl Walks Home Alone at Night, gece yarısı sokakta tek başına bir kız filminden geldi. Bu haftanın İranlı vampir kız filmi. Aslında hani İranlı demek de filmi biraz yanlış yansıtmak olarak da adlandırılabilir. Ee, yönetmeni İran asıllı. Ee, filmde biraz fantastik bir yerde geçiyor gibi. Ee, birazdan daha detaylı konuşacağız. Ee, çünkü aslında bu hafta biz başka bir filmle başlamak istiyoruz. Ee... Evet ama o filme de geçmeden. Bu hafta bu arada 12 filmin gösterime girdiğini 23 Nisan sebebiyle dün... İki tanesinin başlamış olduğunu hemen belirtelim ee, ve bu 12 filme geçmeden önce her zaman gibi iletişim bilgilerimizi verelim size önce. Programımızın e-mail adresi sinefiller.gmail.com Açık Radyo'nun telefon numarası ise 212 alan kodu 343 4040 Ve bu haftaki program destekçilerimiz Ayşe ve Cem Kocacıklıoğlu'na da çok teşekkür ediyoruz. Evet, e, bu hafta başlamak istediğimiz film e, çok sık olmamakla beraber vizyona giren belgesellerden biri ve geçtiğimiz senenin de aslında küresel olarak en iddialı belgeseli olduğunu söyleyebiliriz. Citizen Four, Laura Poitras'ın yönettiği ve bu e, ünlü e, NHS pardon e, NSA e, şeyim e, whistle blowerı Türkçe'ye nasıl çevirebiliriz? E, Düdük öttüren, oyun bozan, <gülüyor> e, i̇yi, evet, anlamda oyun boza. iyi, iyi anlamda, NSA'nin ipliğini pazara çıkaran diyelim, global anlamda yapmış olduğu, başta Amerika'nın kendi vatandaşları, yurttaşları olmak üzere nasıl bir dinleme, sürveyans programı sürdürdüğünü ortaya çıkartan e, ve bunu yapma uğruna da e, hem işte Amerika'yı terk etmek zorunda kalan ve şu an zaten Rusya'da bulunuyor kendisim. Bütün o sürecim anlatan bir belgesel. Evet, Edward Snowden'ın bunu nasıl yaptığını hakikaten başından adım adım. Bu arada geçen senenin en çok ödül kazanan belgesellerinden biri olduğunu da hemen söyleyelim. Bunların arasında Oscar'da var, BAF'ta'da var. İşte yani Aklınızda gelecek aşağı yukarı bütün belgesel ödüllerini aldı geçtiğimiz sene Laura Poitras'ın bu... Edward Snowden ve bütün bu skandalın e, nasıl e, patladığını anlattığı belgeseli. Evet e, yani e, bunu ortaya çıkarmak öyle bir bir gecede kalktım böyle bir şey yaptım gibi olmuyor. Zaten hani filmde bütün bu sürece eşlik eden e, ünlü gazeteci Glenn Greenwald'u da görüyoruz. E, ben e, Greenwald'un No Place to Hide Saklanacak Yer Yok kitabını da okumuştum. Orada Greenwald bütün bu süreci... Kendisi kendi kaleminden anlatıyor, kendisi yazıyor. Bir taraftan da bütün bunun etkileri üzerine, Snowden'ın ifşa ettiği bütün bu verilerin ne anlama geldiği, Amerikan hükü hükümetin aslında hangi kanunları çiğnediği, bireysel özgürlükler adına neler yaptığını çok daha detaylı olarak analiz ettiği bir kitap bu. O. o kitabı okuduktan sonra filmi izlediğiniz zaman Greenwald'ın... Orada anlattığı işte biz oturuyoruz böyle karşılıklı orada Laura da kamerayı kuruyor bizi çekmeye başlıyor. Hani dediği şeyleri bu sefer belgeselde izliyorsunuz hakikaten hmm. onları çekildiğini. Bir de şeyi de söylemek lazım tabii yani sadece böyle bir olay oldu biz de sonradan belgeselini çekmeye karar verdik değil. Zaten Edward Snowden bu belgeleri açıklamaya karar verdiğinde... Bu belgesel oluşmaya başlıyor. Çünkü zaten Laura Poitras'la iletişime e, irtibata geçiyor. Citizen for orada kullandığı e, takma isim. Poitras zaten çok tanınan bir belgeselci. Daha önce de çeşitli ödülleri var. My Country, My Country özellikle e, Amerika'ya da e, eleştirel bakışıyla da tanınıyor. O yüzden zaten Edward Snowden'ın baştan da yaptığı bir tercih bu Laura Poitras'a gitmek. Ve bütün bu sürecin e, bir yandan dokümanta edilmesini sağlamak. Ve e, yani tabii filmin benim için iki yanı çok değerli ve çok etkileyici. Birincisi hakikaten bizim böyle haberlerden birkaç sene önce seyrederken... ...biri var işte konuşacakmış, biriymiş, var mıymış acaba dediğimiz ve sonra adı çıkarken... ...bütün o hani o biri var ismini ne zaman açıklayalım sürecinin o taraftan e, izliyor olmamız... E, ...hakikaten çok e, etkileyiciydi. Bir de hani bir yandan biliyoruz... Ne, Teoride biliyoruz çok işte bütün data toplanıyor, bütün her şey kontrol ediliyor. Ama orada anlattığı ve görselleştirdiği bazı şeyler bunun için inşa edilen depolar. Data deyince depo düşünmüyor insan ve onları böyle hakikaten fiziksel olarak görünce insanın ne kadar dehşetli bir kontrol altında hepimizin yaşadığını daha da fark ediliyor. Ve o filmde benim en çarpan an olmuştu sanırım. Evet ben aslında son ana kadar e, Amerika'da özellikle Oscar'larda hani bu ödülü alacak mı emin olamadım. E, ama bir taraftan e, geçtiğimiz sene e, hem Guardian'ın burada yapmış olduğu e, yani bu haberler etrafında yapılan gazetecilik çalışmalarının Amerika'da Pulitzer Ödülü'nü alması üzerine de bence Citizen Four'un en iyi e, belgesel Oscar'ını alması. Bir anlamda Snowden'ın Amerikan e, kamu vicdanında kam, yani kamuoyu genel onu hani kamusal alan diyelim vicdanında aklandığını e, gösterebilir. Hani üzerinden uzun yıllar geçmesi gerekiyor normalde bu konuda daha dominant e, hegemonik okumanın ortaya çıkması için ama e, bence ibreler çok sınav odadan yana dönüyor. Pek çok siyasetçi ona hala vatan haini deseler de ülkeyi sattı şöyle yaptı böyle yaptı deseler de aslında yaptığının çok büyük bir fedakarlık olduğunu da görüyoruz. Bir yandan e, hani oldukça genç bir adam olarak Snowden'ın portresi olarak da ilginç yani en başında ki o sıfırdan müthiş medya ilgisi ve aradaki hani kendini nasıl çünkü sonuçta sürekli kamera önünde olmak bir yandan da daimi bir performans halinde olmayı da getiriyor. Ve Snowden'ın bunun bununla nasıl başa çıktığı ya da çıkamadığı, zorlandığı işte e, kız arkadaşıyla olan ilişkileri. Çünkü e, o Amerika'da ve hiçbir şeyden haberi yok. Hani bütün bu olan biten e, onun için de büyük bir sürpriz. Bütün onları izlemek de hakikaten e, çok ilginç. E, geçtiğimiz yılın ve son dönemlerin en önemli belgesellerinden biri Citizen Four bu hafta gösterimde. Hakikaten kaçırmayın diyoruz. Citizen Four bu hafta itibariyle. Gene tabii ki kısıtlı gösterimde Onun da altını çizmiş olalım. Evet İstanbul Film Festivali'nde gösterilmişti. Ee, yine festivallerde gösterilip sonra e, karşımıza gelen bir filmde demin bir parçasını çaldığımız A Girl Walks Home Alone at Night. Gece yarısı sokakta tek başına bir kız. Evet Ana Lili Amirpur e, İran asıllı Amerikalı bir yönetmen. E, ve oldukça enteresan bir tür denemesi yapıyor bu filmde ee, baştan söyleyelim hani bunu zaten fragmanda da anlıyorsunuz hani o açıdan e, filmin sırrını deşifre etmiş olmuyoruz bir vampir filmi bu ee, bu gece yarısı sokakta tek başına evine dönen genç kızımız bir vampir evet öyle herhangi bir kız değil bir yandan e, demin programın açılışında e, hani haftanın İranlı Vampir Kız filmi diye biraz e, bir e... ...espri mahiyetinde söylemiştim... ...çünkü bazı filmleri hakikaten bu haftanın... ...işte şöyle şöyle vampir filmi bu diye o kadar çok tekrar ediliyor ki... ...ama bu öyle bir şey değil yani... ...kız vampir filmleri ara sıra olsa bile İran'da geçmiyor bunlar... ...dediğin gibi Amerika'da yaşayan bir yönetmen... ...İran asıllı... ...ama İran'da kurmaca bir şehirde geçiyor hikaye... Bad City ee, adında... ...evet... Ee, ve buradaki dediğin gibi çarşafını dolanıp geceleri sokakta gezen bir vampir kız ve e, Kötüleri Araş, avlıyor Evet Araş adlı e, genç bir adamla olan hikayesini izliyoruz e, Geçtiğimiz sene boyunca pek çok festivalde gösterildi sırf İstanbul'da değil Ee, oldukça çok ilgi topladı. Çeşitli gece yarısı gösterimleri tabii gerçekleştirildi. Böyle bir e, kült e, özelliğinden. Bir yandan siyah beyaz ve son derece stilize olduğunu Hı. da belirtmekte fayda var. Bu yılın e, yani korku filmi sevmiyorum diyenlere bile hitap edebilecek e, dediğimiz gibi vampirli kızlı siyah beyazlı yani bir film. Böyle avantgard ve türler arası dolaşan değişik bir e, çalışma yapmaya çalışmış. Dolayısıyla Farklı türlerden seyircilere ilginç gelebilecek bir film. Evet başrollerde Sheila Vand, Marandi, Marshall Manesh ve Mosan Marno var ki e, yani onlar da İran kökenli ağırlıklı ama e, Amerika'da yaşayan oyuncular. Ve Farsça film. Onu da altın evet. çizelim. E, bu hafta oyuncularıyla e, ön plana çıkan bir takım filmler var. Bunlardan bir tanesi Cake. Türkçe ayrı bir isim. Duyurulmadı. Cake olarak geçiyor. Daniel Barnes yönetmiş. Başrollerde Jennifer Aniston, Anna Kendrick, Sam Worthington, Felicity Huffman ve William H. Macy yer alıyorlar. E, bu film aslında sezon başında Jennifer Aniston'a Oscar adaylığı getirebilecek e, film olarak konuşuluyordu. Hakikaten böyle dramatik tarafı e, ön planda olan ve e, oyuncuları fiziksel açıdan zorlayan e, rollerden biri olması itibariyle Sonunda Jennifer Aniston'ın e, sırası geldi mi diye e, düşündüren e, film oldu bu. E, hakikaten de enteresan bir rol çünkü. Jennifer Aniston'ı pek görmediğimiz tipte bir rolle karşımıza çıkıyor. Aniston'ın canlandırdığı Claire Bennett, geçirdiği bir kazadan dolayı kronik ağrı çeken e, bir kadını canlandırıyor. İşte bununla alakalı böyle destek gruplarına gidiyor, fizik tedavi görüyor... Çok miktarda ağrı kesici kullanıyor falan ama yani bizi aynı zamanda e, sağlıklı insanların pek farkında olmadığı ama kronik acı ve ağrı çekenlerin ancak anlayabilecekleri türde böyle bir paralel bir ağrı acı evrenine taşıyan bir film ve burada e, hani onunla da pozitif bir şekilde başa çıkamayıp gittikçe kendisi de şey olan e, acımasızlaşan ve bu acısı ağrısı diline vuran e, sivri diliyle etrafındaki herkesi her şeyi kendinden uzaklaştıran bir kadın hikayesi kek. Evet, Jennifer Aniston genelde sevilen karakterleri canlandırır. O açıdan e, burada e, farklı ve başarılı olduğunu e, olduğu çok söylenen bir performans sergiliyor. E, aynı zamanda tabii vücut dili, işte vücudunun o sürekli ağrının verdiği e, kasılma hali konusunda da... E, ...akademinin sevdiği tipte böyle vücut problemleri işte vücudunu oynatarak... E, Engelli rolleri, hasta rollerine bildiğimiz gibi genelde pek bir meyledir akademi ama bu sefer olmadı. Başka adaylıkları alsa da Oscar adaylığı alamadı Jennifer Aniston. Ee, ama, ama yüzünde o acılık var ve ekşimiş ya, yani suratı ekşimiş ve o güzelliğine bir gölge düşürmüş çok net performansıyla. Evet. Bu haftanın bu da performansıyla ön plana çıkan filmlerinden biri. Yine gayet iddialı bir kadrosu olan bir devam filmimiz de var bu hafta. Öyle acılı değil. Bu sefer gayet eğlenceli. The Second Best Exotic Marigold Hotel. Marigold Hotel'inde hayatımın tatili 2. Biz henüz bunu izleyemedik ama ikimiz de ilk filmi izlemiş. Ve genelde böyle kendini iyi hissettirmeye yarayan, çok işte fazla düşündürmeyen ama... Son derece deneyimli, tecrübeli oyuncu kadrosuyla da keyifli bir seyir keyifli bir seyir sunan e, ilk filmden hoşlanmıştık bayağı. Evet, o hikaye devam ediyor. E, zaten kadro da devam ediyor. E, Dev Patel'in işlettiği e, otel. Bu sefer hatta ikincisini de açmayı planlıyorlar. E, i̇lk kadrodan Judy Dench, Maggie Smith, Bill Nye, Veselia Imrie var. Onlara Richard Gere ve David Strathairn de ekleniyor. Yine John Madden yönetmiş. Bu belli bir yaşın üstündeki İngiliz hanım ve beylerin Hindistan'da emekliliklerinde kendilerini bulmaları orada artık yerleşerek devam ediyor durumunda. İlk filmi sevenler için bu haftanın tercihi Marigold Otel'in devamı olabilir. Bu hafta bir de aksiyon aslında iki tane aksiyon filmimiz var. Biri... E İkis aslında kısıtlı mekanlardı bu arada. Evet. E, biri su altında kısıtlı mekan, biri karada diyelim. E, Black Sea Karadeniz e, Kevin Macdonald'ın yönettiği film. E, aslında o da e, başrolde Jude Law var iddialı bir e, oyuncu. E, onun yanı sıra Ben Mendelsohn, Scott McNeary, Tobias Menzies gibi isimler var. Ama konu itibariyle de Dediğimiz gibi bizi e, denizin altına taşıyan e, film bu. E, Jude Law'un canlandırdığı Robinson karakteri. E, ...işte hani denizaltı denizcilik yapıyor ve bu denizcilik kariyerinden dolayı hem eşini hem çocuklarını hem çocuğunu kaybediyor. Yani onlarla olan ilişkisini e, koparmış durumda. E, ama 11 senelik bütün emeği sonunda sebepsiz yere işten çıkartılıyor, açıkta kalıyor ve orada reddedemeyeceği bir teklif alıyor. Karadeniz'de e, aslında bir... Karadeniz'e gemileri batmış, daha doğrusu <gülüyor> denizaltıları batmış Almanların. O eski U şeyleri denizaltılarında ama içi altın dolu, altın külçe dolu. Evet, bunu bulup tekrar deniz üstüne çıkarma planına girişiyor. Fakat tabii böyle bir görev için bir araya toplanan insanlar da çok geçimli insanlar olmayacak ve o minicik... ...ve kendilerinin de daldığı denizaltının içinde ortam giderek girilecek. Çok fazla para olduğunda ve işte bir deniz altına bir grup erkeği kapattığınızda... <gülüyor> ...bir süre sonra tabii ki kaçınılmaz olarak şiddet doğuyor. Evet, daha da çok şiddet Everly İntikam Kapanı filminde var. Joel Lynch yönetmiş. Baş rolde Selma Hayek ve Selma Hayek'in öldürdüğü <gülüyor> çeşitli karakterler. E, ayrıca Hiroyuki, Watanabe, Laura Sipeda, e, Togo Igawa gibi isimler var. Ama dediğimiz gibi Selma Hayek ön planda. E, bu da bir apartmanın içinde kısıtlı bir hikaye. E, tam evden çıkacakken eski sevgilisinin tuzağına düşüyor. Eski sevgilisi öyle herhangi biri değil, e, bir mafya lideri. Ee, ve kapısında ardarda ardarda arda çeşitli işte kiralık katiller. Birini beceremeyince işi başka ekipler gelerek devam ediyor. Bu arada biz de öğreniyoruz ki eski sevgili soy sıradan biri değil, bir mafya babası ama kahramanımız da hiç sıradan biri değil Everly. <gülüyor> Dolayısıyla yani bunları teker teker haklamasıyla öyle e Evet bir yandan da annesi ve küçük kızını da hani hem onlara işte e bir miktar para vermesi lazım onların kurtulmasını sağlaması lazım. E biraz bilgisayar oyunlarını da hatırlatıyor yani hem onu yapacak hem bunu yapacak her gelen öbür karakterleri öldürecek. Bol kanlı tam B-Movie tadında hafif esprilerle bu şiddeti biraz fazlasıyla ...oyunlaştıran işte Tarantino Rodriguez tarzı. Biraz sömürü tarzı. filmlerine kaçan. Evet, o minvalde yani bunu da işte gayet de bilinçli olarak yapan... ...dediğimiz gibi Tarantino Rodriguez'in yaptıkları tarzda son senelerde... ...bir e, aksiyon filmi Everly, İntikam Kapanı. Evet, şimdi bir müzik arası vereceğiz tekrar. Ve e, bu hafta vizyona giren e, seri film... E, Marigold Oteli'nde Hayatımın Tatili 2'den bir parça deneyeceğiz. Bu da aslında hani e, Bollywood'dan geliyor haliyle Hindistan'da geçtiği için film. Şreya Goşal seslendiriyor. Yeşkay. Dinlediğimiz parça e, Shaya Goşal'dan Bu haftanın yeni filmlerinden Marigold Hotel'in devam filmi Marigold Hotel'inde de Hayatımın Tatili 2'den geldi Aslında orijinalinde Jab We Met filminde kullanılmıştı Fakat e, popüler bir parçayı tekrar e, kullanmakta hiçbir zaman zarar yok Biz de buldukça bildiğiniz gibi Bollywood şarkıları çalmayı seviyoruz Bu hafta 12 yeni film dedik, dün ve bugün gösterime giren filmler. E, bunların arasında 3 tane de yerli yapım var, onlarla devam edeceğiz. Geçen hafta da bu hafta da e, muhtemelen önümüzdeki bazı başka haftalarda da şöyle bir şekilde tanıtıyoruz filmleri. Bu film aslında İstanbul Film Festivali'nde premierini yapacaktı ama yapamadı diye bu hafta Limonata var karşımızda. Bu senki İstanbul Film Festivali ulusal yarışmada e, yer alıyordu Ali Atay'ın ilk yönetmenliği. Aslında oyuncu olarak tanıyoruz biz kendisini. İlk kez kamera arkasına geçiyor. Evet, filmin başrollerinde Ertan Saban ve Serkan Keskin yer alıyorlar. Onlara Funda Er Yiğit ve Luran Ahmet'i eşlik ediyor. Ee, bu, da, bu da bir yol filmi. Evet, Makedonya Türkiye arasında. Ee, Suat adlı bir adam. İki ...oğlu var. Bunlardan biri zaten biliniyor... ...resmi evlilik sonucu... E, ...doğmuş. Makedonya'da... ...aynı yerde yaşıyorlar. Fakat aslında... ...yıllar önce İstanbul'da imam Nika ...evlendiği bir kadından bir oğlu daha varmış. Ve Makedonya'daki... ...oğlunu İstanbul'a yollatıyor. Çünkü kendisi artık ölmek üzere yaşlanmış ve... ...ölmeden son defa... ...oradaki oğlunu da bir daha görmek istiyor. Ama oradaki oğul... ...bu hikayeyi bilmiyor bile. O yüzden... E, ...bir şekilde... Toparlanıp edilip bir arabanın terkisine atılıp kendisini e, Makedonya yollarında buluyor. buluyor. Evet. Böylece e, limonatanın yollarına düşülmüş oluyor. Haftanın bir diğer filmi e, daha e, klasik bir Türk sineması. Son dönem popüler Türk sineması alt türlerinden okullu komedi filmi. Gerçi burada okul değil dershane var. Ki artık dershanelerde ne kadar var o da şüpheli. Belki de bu... Ee, son dershane filmimiz de olabilir <gülüyor> Evet öyle bir alt tür Onun da bir alt türü çıkmıştı çünkü dershane Çılgın dershane serisi vardı evet, evet. Öğrenci da... işleri Öğrenci şey, Çünkü bu dershanelerin yasaklanması Bir kısmının özel okula çevirmesinden sonra Ne olacak bilemiyorum Bu da belki şeye e, literatürümüze Son dershane filmi olarak geçebilir <gülüyor> Öğrenci işlerinin Talip Karamamıdoğlu Yönetmiş, başrollerinde Murat Akkoyunlu Fırat Tanış, Yeliz Şer Ve Deliz Celiloğlu yer alıyorlar Evet iki kardeş var burada da Kısmet ve İsmet. Biri zar zor dershaneyi işletmeye çalışıyor baba yadgarı diyerek. Kardeşi ise e, müteahhit ve o arsayı alıp oraya bir alışveriş merkezi yapmak istiyor. E, ve e, bir şekilde onların arasındaki işte sattırmama hikayesi. E, aslında babam sınıfının da bazı hikayelerinden bildiğimiz okulun binası elden gidiyor. Hikayeleri işte nasıl kurtulur burası hikayelerinden zaten şey olarak da görsel olarak da fragmanda da bir hayli Hababam sınıfının tarzına göndermeler yer alıyor. Evet haftanın diğer Türk filmi ise Kendinol Serkan Özaslan yönetmiş bu filmi de başrollerinde İmer Özgün, Çağrı Şensoy, Olgu Baran Kobilay ve Volkan Cal yer alıyorlar. Ee, burada da ünlü bir oyuncunun e, kamp yapmak için girdiği, e, gittiği bir yerde iki adam tarafından yakalanıp bir depoya hapsedilmesi. Sonra ve onun oradan kurtulma çabaları. Aslında bu işin arkasında başka bir şeyler olması. E, biz ikimiz de filmi izlemedik. O yüzden hani fragmanından bir fikir edinmeye çalıştık ama tam böyle tam evet. ne türünü çıkarabildik, ne şeyini. Böyle bir gizemli, de, biraz gerilim. Biraz gerilim, biraz gizem basın bütçenin çok fazla ipucu vermiyorlar filmle alakalı dolayısıyla hani bu Zeynep karakterinin niye bu iki adamın eline düştüğü neden orada olduğu filmin sürprizlerinden birini oluşturuyor. Evet bu hafta tabii 23 Nisan nedeniyle çeşitli daha küçük dinleyicilerimize yönelik filmler de var. Hatta ikisi dün gösterime girdi animasyon filmleri. Hmm. Ee, bir de e, tanınmış bir müzikalin ikinci defa sinemaya uyarlanması var. Ki ondan da bir iki parça dinleyeceğiz. Bugün onlardan bir tanesiyle devam edeceğiz. Şimdi Annie. Annie'nin yeni versiyonu geldi ve Annie'nin en meşhur şarkısı. Tomorrow denleyeceğiz bu sefer e, Bahrolde olan Quenzane Wallis'in sesinden dinliyoruz. The sun will come out tomorrow better be sun just thinking about Tomorrow clears away the cobwebs and the sorrow Till there's none When I'm stuck with a day that's gray and lonely I just took out my chin Parça Bugün vizyona giren Annie filminde Quanzani Wallace'ın seslendirdiği Tomorrow parçasıydı. Bu zaten hem müzikalin hem de ilk filmin klasik parçalarından biri. Ee, Annie, remake de diyebiliriz. Ama aslında ikinci uyarlamada... Evet, 77 e, yılının e, sahne müzikali daha sonra 80'lerde... ...sinemaya aktarılmış. Aslında onların hepsi de bir çizgi romandan... Ee, ...çizgi roman karakterinden... ...uyarlama. O yüzden uyarlamanın... ...uyarlamasının uyarlaması Hı. şeklinde. Ee, bu sefer Will Gluck... ...yönetmiş. Başrolde demin söylediğimiz gibi... ...Quanzana Wallace ayrıca... ...Jamie Fox, Cameron Diaz... ...ve Rose Byrne yer alıyorlar. Aslında hikaye aynı ama burada... E, ...kahramanlarımız siyahi olmuş. 80'lerdeki e, film uyarlamasında... ...kıvırcık saçlı kızıl bir kızdı. Eni hikaye e, işte bir şeyde e, yetimhanede, yetimhanede e, arkadaşlarıyla beraber yaşıyor ama kimse tarafından istenmeyen bebekliğinden beri hep alınmayı bekleyen ama hiç umudunu kaybetmeyen küçük bir kız. Eni'nin özelliği o. Herkes umutsuzluğa kapılsa bile o asla kapılmıyor. Ee, sonra tesadüfen yolu zengin bir adamla kesişiyor. Burada onu Jamie Foxx canlandırıyor. Evet o biraz değişmiş Burada hikayede. Burada bir politikacıya dönüşmüş. Evet. E, seçilmek isteyen bir politikacı kampanyasını sürdürmekte olan ve birdenbire e, çok da planlamadığı bir şekilde küçük Annie'nin hayatını kurtarıyor. Onu bir kamyonun önünden çekip alıyor e, ve bunu tesadüfen birileri e, videoya çekmiş oluyor. Bu günümüzün teknoloji çağında. Bu tabi birdenbire viral bir biçimde dağılınca ve kendisinin kampanyasına ne kadar büyük bir katkısı olduğunu fark edince kendisinin yardımcısı Rose Byrne'nin canlandırılması İnanlandırdığı da e, bu, bunu bir şekilde medyada kullanmaya başlıyorlar tabii haliyle ama Eni de boş mu? O da son derece akıllı küçük bir kız. Yani şimdi sen beni kurtardığın için bu kadar popüler olduysan beni yanına alırsan kızın olarak alırsan başkan bile olabilirsin diyerek <gülüyor> kendine böyle bir e, şey seçiyor. Hem bir e, o hep hayallerini kurduğu aileyi bulma e, ve böylece yolları kesişmiş oluyor Eni'nin yeni versiyonunda. Evet, bu versiyon aslında çok da iyi eleştiriler almadı. İlk e, sinema uyarlaması oldukça be beğenilen bir uyarlamaydı. Şarkıları zaten klasikleşmişti. E, ama yine de Annie'nin bir de bu versiyonunu, modern çağdaki versiyonunu görmek isteyenler için... E, ...bu haftanın e, şarkılı daha küçük dinleyicilerimize yönelik filmi Annie'yi gösterimde... E, İki tane de animasyon, daha doğrusu biri animasyon, biri animasyon, live action karıştıran bir filmimiz var. Ee, Fransa'dan gelen bir animasyonumuz. Pourquoi Repa Manger Mon Père, My Mon Prince ya da Babamı Neden Yemedim? Ki bu aslında Babamı Neden Yedim adlı bir kitaptan uyarlamaymış anladığım kadarıyla. Cemel Döbüz yönetmiş, oyuncu olarak daha çok tanınıyor aslında kendisi. Ee, Türkçe seslendirenlerin ismi yine yok. Dağıtımcı tarafından duyurulmadı ee, ama yine de tabii dublajlı girecek. Ee, çok çelimsiz e, olarak bulunan bir prens, ee, hikayemizin kahramanı, kralın küçük oğlu, bir maymun prens. Ee, kabilesinden atılıyor Fakat e, o esnada işte yavaş yavaş öğreniyor, becerilerini geliştiriyor e, ve de e, bir şekilde tekrar kendi e, kabilesine geri dönmeyi başarıyor. Diğer e, dün vizyona giren e, çocuk filmimiz ise Pinokyo, bildiğimiz Pinokyo. Anna Jussis yönetmiş bunu da başrollerinde bilmiyordu. E, Aslında bunlar hani seslendirenler... Ama bunlar oyuncular da var. Oyuncular da var, karışık. Dolayısıyla hani Mario Adorf, Ulrich Dukur, Benjamin Sadler, Inka Friedrich yer alıyorlar. Onun yanı sıra işte canlandırma karakterler de var. Türkçe seslendirenler ise Alp Kırşan ve Cemre Kemer. Bu arada bu filmin Kuş Adası'nda çekilmiş olduğunu da belirtelim. Yani... Tabii hangi filmlerin nerede çekileceği çok da belli olmuyor. Ama e, Pinokyo'nun bu versiyonu her ne kadar Türk oyuncu kullanılmasa da... E, ...Kuşadası'nda çekimleri gerçekleştirilmiş. Filmde muhtemelen neresi olduğunu anlayamayacağımız bir şekilde kullanılmıştır diye tahmin ediyorum. Evet, böylece bu hafta itibariyle üç... E, Filmimiz var küçük dinleyicilerimize yönelik 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda sinemada ıı, kendilerine yönelik ıı, şey olan. Geçen haftadan kalan da Şon şeyimiz var Kuzular Şanlı Filarda. Şey. <gülüyor> Kuzular Filarda'mız devam ediyor vizyondaki serüvenine. Dolayısıyla yarın çocuklar daha doğrusu bu hafta sonu çocuklarını sinemaya götürmek isteyen ıı, dinleyicilerimiz için çok sayıda alternatif var. Evet şimdi bunlardan birinden tekrar eniden bir parça ile devam ediyoruz. Yine e, bu yeni kadrodan Quincy Jones başlıyor. Ondan dinliyoruz. You're never fully dressed without a smile. Hey America, let's turn it filmlerinden eniden dinledik. You're Never Fully Dressed Without a Smile. Ee, bu yeniden yapım e, bu hafta itibariyle vizyonda. Bu hafta 12 yeni film vizyona girdi. Onlardan bahsettik. Kısaca e, oldukça yoğun bir hafta sinemalarda. Evet, geçtiğimiz haftada tabii yoğundu sinemalarda. Yoğun olacaktı. İstanbul Film Festivali sona erdi ve normalde biz bu hafta bu programda festivalde ödül alan filmleri, bu ödülleri tartışıyor olurduk. Fakat geçen hafta da uzun uzun konuştuğumuz gibi Bakanlığın bütün sektörün karşı çıktığı yönetmeliği devam ettirme ısrarı üzerine İstanbul Film Festivali'nin yarışmaları iptal oldu. O yetmediği gibi tabii üstüne Ankara Film Festivali de o da dün Akşam açılışı e, olmuş olması lazım. Biz bu programı iki gün öncesinde kaydettik. Onu da hemen söyleyelim. O yüzden dün akşamki açılışta tam ne oldu bilemiyoruz. Ama yarışmalar iptal. Zaten festivalin kendisi belgesel ve kısa filmi iptal etmişti. Ardından ulusal yarışmanın e, jürisi ve festivale katılacak olan, yarışmaya katılacak olan pek çok film de çekildiği için ulusal yarışma da iptal oldu. Engelsiz Film Festivali'nin de büyük bir kısmı iptal oldu. Ee, önümüzdeki TRT belgesel ödüllerinde de aynı şekilde bu amatör filmler için bile bu e, işletme izin belgesi isteneceği duyurulduğu için bu seneki TRT belgesel yarışması da çok daha kısıtlı olacağı görülüyor. Aşağı yukarı aslında her festivali şu anda taş konmuş durumda. Biz kiminle konuşsak her festivalin. Bakanlıktan bir telefon aldığını, e, festivallerde kısa filmleri, belgeselleri gösterilecek olan yönetmenlere teker teker telefonlar açıldığını, belgenizi alınız, belgenizi almanıza yardımcı olalım, şöyle yapalım, böyle yapalım, toptan başvuralım gibi festivallerin artık toptancılık işlerine hani, sevk edildiğini duymak hakikaten çok e, can sıkıcı. Evet, geçtiğimiz cumartesi akşamı, bu arada festivalin kapanışı yapılmadı ama onun yerine alternatif bir kapanış gibi. Gündüz başladık aslında kapatmaya. Evet, kapanmaya. önce bir yürüyüş ardından da Abbas Ağa'da film gösterimi ve forum gerçekleştirildi ve yollara düştük, belgeselini izledik. 1977'deki Sinemacılar yürüyüşü İstanbul'dan Ankara'ya. Oradaki durum çok farklı tabii, orada açık ve net adı konmuş bir sansür kurulu var ve bu sansür kurulu... Bütün filmleri sansürlüyor. Buradaysa adında sansür geçmediği için sansür yapılmadığı iddia edilebiliyor. Ama aslında yapılan sonuçta festivallerde film gösterimlerinin kısıtlanması. Bu da sansürden başka bir şey değil. Evet, e, Deniz Yeşil'in belgeseli yollara düştüğü izledik Abbasar Parkı'nda e, kalabalık e, bir ekiple... E, Filmde yer alan, 77 yürüyüşünde de yer alan e, ve bugün de e, filmde röportajları yer alan Hale Soygazi ve Menderes Samancılar da bizzat gelip katıldılar. Birer konuşma yaptılar. Onun dışında daha önce filmleri değişik biçimlerde sansüre uğramış, yasaklanmış, e, gösterimleri engellenmiş değişik yönetmenler konuştular. E, ve en son e, İstanbul Film Festivali'nde filmlerini çeken yönetmenlerden bazıları söz aldılar. Ve sonrasında da E, i̇zleyicilerle bir forum yapıldı orada hem sinemacılar hem izleyiciler e, bundan sonra alınacak aksiyonlar üzerine konuştular çünkü hakikaten biraz önce bahsettiğimiz gibi mesele hala çok sıcak e, ve bir yere gitmiyor e, daha çok uğraşacağız gibi gözüküyor. Evet ve e, en azından seçimlere kadar e, Ankara'da her şey durmuş olduğu için bakanlığında bu konuda herhangi farklı bir şey yapacağını beklemiyoruz. Oysa ki bütün bu konuşmalarda tekrar tekrar söylenen e, zaten üç sene önce hazırlanmış olan sinema yasası yeni sinema yasası taslağının meclisten geçirilmesi ama tabii ki o haliyle geçirilmeyeceği şu anda çok belli. Ee, tekrar bir yeni yasa yapılacaksa da sanki tekrar sıfırdan yapılacak gibi ve hala da sinema endüstrisinden birileriyle işte yapımcılarla şunlarla bunlarla bir irtibata geçilmiş değil böyle bir yasanın e, tekrar gözden geçirilmesi için. Evet e, yapamadığımız ya da yarım yamalak <gülüyor> yaptığımız festivallerin yanı sıra e, dün de bir ...başka festival başladı İstanbul'da. Ondan bahsetmek istiyorum. Canlandıranlar Festivali bu sene üçüncüsü gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin tek animasyon canlandırma festivali bu. Ee, bu sene 23 ve 30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ve 50'den fazla film gösterilecek e, İstanbul'da. Hem Türkiye'den hem de yurt dışından e, filmler var. Burada hem... E, Canlandıranlar Yetenek Kampı'nda her sene e, ortaya çıkan en iyi, e, en yeni filmleri e, izleyicilere sunuyorlar. Onları da izleme şansına kavuşuyoruz. Bu sene festivalin e, ana konuğu e, 100. yaşını kutlayan İsveç Canlandırma Sineması. Ve bu yıl dönümü nedeniyle de... E, Özel bir sunum yapacak olan e, İsveç canlandırma sineması uzmanı, akademisyen ve canlandırma sanatçısı Mithat Ajana Janowicz geliyor. Janowicz geliyor e, ve onunla e, özel bir e, toplantı olacak, e, bir konferans olacak. E, Mithat Ajanovic'in konferansı özellikle İsveç animasyonunu daha yakından öğrenmek isteyenlere tavsiye ediyoruz. Dün özel bir gösterimle başladı aslında festival 23 Nisan için, çocuklar için özel bir gösterim yaptılar. Ve e, Rimolar ve Zimolar Kasabada Barış filmi e, izleyicilere e, işitme engelli çocuklarını da seyredebileceği formatta, engelsiz formatta sunuldu. Engelsiz bölümünde festivalin. E, yine dün festivalin açılış filmi e, Belç Seollü Bir Çocuğun Belçika'da geçen hikayesini anlatan Ten Rengi Bal filmiydi. Young Sink Yu'nun filmi. Ee, onun dışında canlandıranlar yetenek kampı 6 yaşında olarak e, bu sene 6. senesini tamamlıyor. Kamp hakikaten Türkiye'de genç canlandırmacılar, animasyon sanatçıları yetiştirmesi açısından çok önemli bir yapı. Hani hakikaten e, çok büyük emek ve gönüllülükle de işliyor. Oradan e, en iyi filmleri E, i̇zlendiği bir bölüm var. E, Türkiye'den e, son bir sene içerisinde seçilmiş en iyi e, canlandırmaların gösterildiği bir bölüm var. Türkiye'den canlandırma e, tarihinde önemli bir yeri olan Amentü Gemisi Nasıl Yürüdü filminin yönetmeni Tonguç Yaşar e, özel saygı bölümünde seyircilerle buluşacak burada. Onun dışında yine dünyadan ve Türkiye'den seçme canlandırma filmleri gösterilecek Bugün de e, özel bir program var e, 18-20 saatleri arasında Mimar Sinan Üniversitesi'nin Fındıklı kampüsünde e, 1915-2015 özel bölümünde. Hüseyin Karabey'in hiçbir karanlık unutturamaz, Serge Avekyan'ın hayırsız ada ve Gökhan Okur'un bu dava böyle bitmez filmlerinden oluşan bir seçki e, gösterilecek ve üzerine bir panel yapılacak. Evet bu panelde de Janet Barış ve Yeşim Burul da yer alacaklar. Ee, festival mekanlarının Beyoğlu ve Pera Sineması, e, Mimar Sinan Fındıklı Kampüsü Konferans Salonu, S.A.E. Enstitüsü ve İTÜ Taşkışla olduğunu da hatırlatalım. Bir de dün itibariyle başlayan bir başka özel gösterimden bahsedelim ve programımızın da zaten sonuna yaklaştık. İstanbul Modern Sinema'da Mehmet Güler Yüz Retrospektifi için özel hazırlanan bir program var. Ressam ve Resim adında. O da dün başladı. Bu hafta sonu gelecek perşembe ve gelecek hafta sonu sürecek. E, ressamlar ve resimler üzerine bu filmlerin arasında Mike Lee'nin Turner'ın hayatı hakkında yaptığı By Turner, Mr. Turner... Geçtiğimiz haftalarda gösterime giren Tim Burton'ın e, Büyük Gözler, Big Eyes filmi. E, Fransa'dan gelen animasyon birkaç sene önce o da e, gösterilmişti. Mutluluğa Boya Beni, Le Tableau. E, aynı zamanda e, yine yakın zamanda gösterime giren Altınlı Kadın. E, Renoir'ın hayatının e, son dönemlerini anlatan Gilles Bourdos'un filmi Renoir. E, Andrei Tarkovsky'nin Klasiği Andrei Rublev ki büyük ekranda görmek için ilginç olabilir. Ee, yine büyük ekranda görünmesi gereken filmlerden Peter Bruegel'in e, yapıtından esinlenen Değirmen ve Haç e, gibi çeşitli e, filmler gösterilecek programda. E, dediğim gibi dün başladı fakat yarın da saat 1'de e, 3'te ve 5'te farklı gösterimler var. 5'te mesela Bay Turner oynuyor bizde aslında size Bay Turner'dan bir parçayla filmin ana temasıyla veda edeceğiz. Bir Gary Yershon bestesi. Veda etmeden tabii teknik masada bize yardım eden Volkan'a çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu haftaki program destekçilerimiz Ayşe ve Cem Kocacıklıoğlu'na da çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. iyi seyirler. İyi hafta sonları.